фі fusbiru ala alhatkum in 38. sure Sa'd Kame suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 88 ayettir. Ismini 1. ayette yer alan Sa'd harfinden alır. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'd Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki edenler iddia ettiklerinin aksine bir gurur ve tefrika içindedirler. Onlardan önce nice nesiller helak ettik. O zaman feryat ettiler. Halbuki artık kurtarılma zamanı değildi. Aşağıdaki ayetlerde Kafirlerin bazı iddialarına yer verilerek durumları anlatılmaktadır. Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve Kafirler, bu pek yalancı bir sihirbazdır. Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir, dediler. Kureyşliler bu sözleriyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımayıp inkar ediyorlardı. Hz. Peygamber kelime-i tevhidi tavsiye ettiği zaman müşrikler tek tanrı bütün yaratıkları nasıl idare edebilir demişler ve Allah'ı birlemeye yanaşmamışlar. Yürüyün, Tanrılarınıza bağlılıkta direnin. Sizden istenen de şüphesiz budur. Son dinde de bunu eşitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi diyerek? Kalkıp yürüdüler. Hayır. Hayır. Onlar kitabım hakkında şüphe içindedirler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Bu ayetlerde Hz. Peygamber'in de davet edildiği Ebu Talib'in evindeki toplantı ve onun netiyesi haber verilmektedir. Kur'an-ı Kerim'i inkar edenler, babalarının dinlerinde böyle bir şey duymadıklarını iddia ediyorlar Om l можемo u رَبِّكَ od Božitevici iga ubalu. Om nujem mlučふladost proudilnav justice, جاءت ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح اصحابك اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ما ''Ve kalu rabbena acillena kittana kable yevmil hisab.'' Yoksa aziz ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yahut da... Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükmuranlığı onların elinde midir? Öyleyse göklerin yollarında yürüsünler de görelim. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş bir ordudur. İşte şurada bozguna uğratılacaklardır. Bozguna uğratılacakları yerin Bedir, Hendek ve Mekke olduğu söylenilmiştir. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, Kazıklar sahibi Firavun, Semud, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte bunlar da peygamberlere karşı birleşen topluluklardır. Ayette Firavun için kazıklar sahibi denmesi, onun saray ve saltanat sahibi olmasındandır. Gazap ettiği kimselerin ellerini, ayaklarını dört kaza bağlayarak, işkence ettiği de ifade edilmektedir. Onların her biri gönderilen peygamberleri yalanladılar da bu yüzden kendilerine azap hak oldu. Bunlar da ancak bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler. Rabbimiz bizim payımızı hesap gününden önce verdi dediler. Mekke kafirleri amel defterleri sağ yanından verilenlere gelince ayeti nazil olduğu zaman ayette belirtilen alaylı ifadelerde bulundular. Esbir <Gülüyor> ana بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أبواب وشددنا ملكه وآتيناه مَتَى وَفَصْلَ الْخِطَاب وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الرُّحْرَاب إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطت ولا تشطت واهدنا إلى سماء الصرار اناعجه ولي اناعجه واحده ولي اناعجه واحده فقانا اكفنيها واعزني في الخطا Aşağıdaki ayetlerde gelen ayetlerde Hz. Davud ve onun geçirdiği imtihan anlatılmakta. Resulüm, onların söylediklerine sabret. Kulumuz Davud'u, o kuvvet sahibi zatı hatırla. O hep Allah'a yönelirdi. Rivayete göre Hazreti Davud aleyhisselam ve onun güçlülüğü ibadete olan tahammülü idi. Bir gün oruç tutar bir günde yerdi. Gecenin ancak üçte birinde uyur. Kalan saatini de hep ibadetle geçirildi. Doğrusu biz akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları toplu halde kuşları onun emri altına vermiştik. Hepsi ona yönelmişlerdi. İbn-i Abbas kuşluk namazının bu ayete göre kılındığını söyledi anlatmıştır rivayete göre Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri Davud Aleyhisselam'a güzel ve gür bir ses ihsan etmişti o zebur'u okurken bütün vahşi hayvanlar etrafında toplanırlar ve onun sesini dinlerlerdi Onun hükmürenlığını kuvvetlendirmiş, ona hikmet ve güzel konuşma vermiştik. Hazreti Davud, heybetli olmak, Allah tarafından yardıma uğramak ve kendisine birçok muhafız verilmek, büyük ordulara kumanda etmek gibi payelerle güçlendirilmiş. Ayrıca peygamberlik, isabetli görüş, hitap, kitap, şeriat, yüksek ilim, amel, güzel konuşma ve hikmete sahip olmuştur. Ey Muhammed! Sana davacıların haberi ulaştı mı? Ey Muhammed! Sana davacıların haberi ulaştı mı? Mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına gelmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Korkma! Biz birbirine hasım iki davacıyız. ''Aramızda adaletle hükmet, haksızlık etme, bize doğru yolu göster.'' dediler. Davut Aleyhisselam mescitte ibadet ettiği için, muhafızlar gelenlerin girmesine izin vermiyorlardı. Sözü edilen iki davacı, Hz. Davud'a suikast etmek için gelmişlerdi. Çevrelerinde Hz. Davud'un muhafızlarını görüp maksatlarına erişemeyince bu yapmacık davayı uydurmuşlardı. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخرراك أن وأنابه فَرَأَى رُؤْيَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّهُ عِندَنَا nans bil haqq wa la tattabi al hawa wa la Jadidum Bima nesu Yevmel hisab Onlardan biri şöyle dedi Bu kardeşimdir Onun 99 Koynu var Benim bir tek koynum var Böyle Onu da bana ver dedi Ve Tartışmada beni yendi Davut and olsun ki Senin koyununu kendi Koynlarına katmak istemekle Sana haksızlıkta bulunmuştur Doğrusu ortakların çoğu Birbirlerinin haklarına tecavüz ederler Yalnız iman edip de İyi işler yapanlar müstesna Bunlar da ne kadar az dedi Davut kendisini denediğimizi sandı Ve Rabbinden mağfiret dileyerek Eğilip secdeye kapandı Tövbe edip Allah'a yöneldi Sonra bu tutumundan dolayı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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ أرد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناب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 tutacağız Veya Allah'tan korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız? Resulü, sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.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 Üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının üzerine diken Çalınlı ve safakan koşu atları sunulmuştu Süleyman gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmak için istedim dedi Nihayet güneş battı o zaman onları, atları tekrar bana getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Ayet, muharebe için at beslemenin öteden beri yürütüle gelen güzel bir adet olduğunu ortaya koymaktadır. Hz. Süleyman savaş ihtiyacı belirince atların hazırlanmasını ve idman için koşturulmasını emrederek ben bunları dünyada nefsimin hazzı için değil Allah'ın emrinden ve onun dinini takviye etmek arzusundan dolayı seviyorum demişti. وَلَقَدْ فَتَنَّا النَّاسَ لا مِن قَبْلِهِمْ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ وَثَمُودَ وَكَيْفَ فَأَتَىٰ بِالْأَخْسَرِينَ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ Inneke anta elvahaab Fasakhrna naho rrih tajri bi amrihi asab Hvala što pratite kanal i sviđanima. Hvala što pratite kanal i sviđanima. Hvala što وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُنْفَا بَحْسَنَ مآب وَالْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَاب ürküt biricelik adam utsan barid ve şarab and biz Süleyman'ı imtihan ettik tahtının üstüne bir ceset bıraka verdik sonra da o yine eski haline döndü Süleyman Aleyhisselam şiddetli bir hastalığa yakalanmak suretiyle imtihan edilmiş. Hastalığı sırasında cansız ceset denecek kadar zayıflamış, sonra tekrar sağlığına kavuşmuştu. Süleyman Rabbim beni bağışla. Bana benden sonra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 Rahatsızlanan Eyüp Aleyhisselam bu su ile yıkanmış. Mucize olarak iç ve dış hastalıklarının hepsinden bu sayede kurtulmuştur. Ve habbena lehu له ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك دغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إِنَّهُ أَوْب وَذِكْرُ عَبْدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَ الْأَيْدِي وَإِنَّهُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَذِكْرُ اسْمِهِ تقين لحسن مآب جنات عدم فتحة لهم الأبواب Mutan que ivi haa de on avis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 Bir araya toplamış Sayıları eskisinden Bir kat daha artmış Kayıplar fazlasıyla Telafi edilmişti Eline bir demet sap al da Onunla vur Yeminini böyle yerine getir Gerçekten Biz Eyyub'u sabırlı bir kul bulmuştuk. O ne iyi kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Evet. Rivayete göre Eyyub aleyhisselam hanımının bir hatasından ötürü sıhhate kavuşunca ona yüz değnek vurmaya yemin etmişti. Halbuki karısının ona Karışı hizmetleri Fedakarlıkları Büyüktü Onun için Cenab-ı Hak Celle Ve Ala Hazretleri Yüz tane ekin Sapından oluşan bir Demetle bir kere Vurulmasını Kafi görmüştü Aşağıdaki ayetlerde Peygamberlerin kıssalarından bölümler hatırlatılır. Ey Muhammed! Kuvvetli ve sabırlı kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Biz onları özellikle de ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler kıldık doğrusu onlar bizim katımızda seskin iyi kimselerdendir bu İsmail'i elye sahip de an hepsi de iyilerdendir bu ayetler peygamberlerin günahtan masum olduklarına delalet etmektedir. Çünkü Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri mutlak olarak hepsinin iyilerden olduğunu hükmetmiştir. Buna mukabil mümin ile münkirin akıbeti de şöyle anlatılmıştır. İşte bu bir hatırlatmadır. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır. Kapıları yalnızca kendilerine açılmış adim cennetleri vardır. Onlar kurtuklara yaslanıp kurularak otururlarda birçok meyveler ve içecekler isterler. وَعَدَهُمْ قَسْرَاتُ الطَّرْفِ أَثْرَابَ دُونَ يَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَنَهُ وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار فَجَمُّ مَقْتَحِمٌ مَعْكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ قَدَّمْتُمُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَانُ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا دَعْ فَم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 Onu tatsınlar Buna benzer daha türlü türlü Başkaları da vardır İnkarcıların liderlerine İşte bu sizinle beraber Cehenneme girecek Topluluktur denildiğinde Liderler Onlar Rahat yüzü görmesin derler Onlar mutlaka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 ateşteki azabını iki kat artır derler. وقالوا ما لنا لا نرى كنا نعدهم من اتَّخَذْنَاهُمْ سَخْرِيًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ mam min ilahin illa هُوَ نَبَأُ الْعَلِيمِ أَنْتُمْ أَنْهُرِدُونَ مَا كَانَ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 Fesecedel mela'iketu kulluhum ecma'un illa iblis istekbara ve kane minel kafirin İnkarcılar derler ki kendilerini dünyadayken kötülerden saydığımız kimseleri Burada niçin görmüyoruz? Alaya aldığımız onlar değil miydi? Yoksa buradalar da onları gözden mi kaçırdık? İşte bu cehennem ehlinin tartışması şüphesiz bir gerçektir. Mekke kafirlerin alay ettiği kişiler, Ammar, Bilal ve Suheyb radıyallahu anhı gibi fakir müminlerdi. Resulüm de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahhar olan Allah'tan başka bir tanrı yoktur. Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olan Allah üstündür çok bağışlayandır de ki bu büyük bir haberdir ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz onlar orada tartışırlarken benim meleğil âlâ hakkında hiçbir bilgim yoktu Tefsirlere göre meleğin âlâdan maksat, Allah'ın konuşmakta olduğu melekleri topladığı yüce meclistir. Ben apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vah yolunuyor. Rabbim meleklere demişti ki, ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp içine de ruhumdan üflediğim zaman, derhal ona secde yapın. Bunun üzerine, bütün melekler toptan secde ettiler de, Yalnız iblis sadece secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Kale ya iblis ma manaaka entescüde li ma halaqtu bi yedeyi. Why should I have ovo.? Nisamu 5. Saoval, životu u svijetu, vibralu moji rozecrbada dar. Žaluže قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لا ام لن جهنم منك وما من من تبعك منهم اجمعين قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَح۪ينَ Allah Celle Celaluhu, ey iblis! Iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi? Yoksa yücelerden misin? İbris ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın." dedi. Allah çık oradan. Cennetten sen artık kovulmuş birisisin. Ceza gün ne kadar nanket Senin üzerinedir dedi. İblis, ey Rabbim, o halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah haydi, sen bilinen güne kadar mühlet verilenlerdensin buyurdu.